Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâh nahmedühu ve nestaînühu ve nestağfirü ve na'udhu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdillellâhu fe lâ ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vehtehu lâ şerîke ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Rabbishrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukta min lisani yefkahu qabli. Allahumme allimna ma yanfa'una ve yanfa'ana bima ya Ehli sünnetin esaslarından 21'incisi bu hafta Allah nasip ederse inşallah bir dileyeceğimiz. Şerhu Sünnesinde 21. madde olarak diyor ki ve atta nu hadil ummah ve'l ümame kulluha ba'de'l enbiya sallallahu Bütün ümmetlerin ve bu ümmetin en faziletlisi peygamberlerden sonra tabii ki peygamberlerden sonra bütün nebilerden sonra selam hepsinin üzerine olsun Ebubekir sünne Ömer. Önce Ebu Bekir'dir, sonra da Ömer'dir. Şimdi burada sünne lafzı kullanması Ehemmiyet ifade ediyor son ödemesi. Çünkü bunların fazilette bir sıraları var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar ulaşan sahih hadislerde Ebu Bekir anhu'nun imanının ümmetle tartıldığını ve Ebu imanının ümmeti ağır bastığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Daha sonra Ömer'in imanının tartıldığını sonradan Ebu Bekir'in imanının alın alınık bir kenara konup diğer geri kalanların tartılmasıyla da Ömer'in imanının radıyallahu anh'u ümmete ağır bastığını bize bildiriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir, Ömer, Sınma Osman. Sonra da Osman radıyallahu anh'udur. Zaten şi, e, Şiilik de burada buradan sonra patlıyor. Şu sıralamada patlıyor. Yani Ehli Sünnet ile Şiileri birbirinden ayıran, birbirlerine düşmanlığa sebep olan nokta burası. Ali radıyallahu anh'unun Hilafeti döneminde daha öncesinde hatta Şiiler Ebu Bekir'in ve Ömer'in zulmederek haşa Ali radıyallahu anhudan hilafeti aldıklarını bu kadar sene Ali radıyallahu anhunun takiye yaptığını söylüyorlar. O yüzden imanın yedinci şartı takiyedir diyor Şiiler. Aynı şekilde Şia. Ali radıyallahu anhu hakkında garip garip rivayetler naklediyor. Kuleyni, el Kafi'nin yazarı Kuleyni, Ali'nin radıyallahu anhu'nun önce biat etmek istemediğini, sonra Ömer radıyallahu anhu'nun gidip kapısını çaldığını, açmayınca kapıyı kapıyı tekmelediğini, kırdığını, kapıyı kırdığında da arkada Hazreti Fatıma'nın olduğunu, Hazreti Fatıma'nın da hamile olması hasebiyle kapı karnına çarpınca çocuğunu düşürdüğünü, daha sonra Ömer'in girip geleceksin, Ebu Bekir'e biat edeceksin dediğini, onun ben gelmeyeceğim, o geleceksin, gelmeyeceğim derken, boynuna ip takıp Ömer radıyallahu anh'a sürükleyerek Ali radıyallahu anh'a götürdüğünü, daha sonra biat için elini zorladığını, kabul etmediğini, daha sonra bir su getirildiğini, bir kap su getirildiğini, Ali'nin elinin o suya daldırıldığını, Ebu Bekir'in elini de suya daldırıp biatını aldım deyip biat ettirdiklerini rivayet ediyor Kuleyni. Allah ona lanet etsin. Gebermiş bir kafir zaten. Aynı Kuleyni Aleykümselam ve Rahmetullah. Aynı Kuleyni Aynı el kafi kitabında Aleykümselam Aynı Kuleyni el kafi kitabında Bizim Bizim imamlarımız diyor Öyle bir mertebe erişir ki ne peygamberler o mertebe erişmiştir ne de evliyalar o mertebe erişmiştir diyor. Aynı şekilde Hümeyni de El Hükumet İslamiye kitap 1. 97. sayfada aynen bu sözleri sarf ediyor. Ne dedi berbahari Ümmetin en faziletlisi Ebu Bakır, Ömer ve Osman Hâkezâ rûvye lana an i̇bn Ömer radıyallahu anhu Bu sıralama kimden rivayet edilmiş? i̇bn Ömer. Abdullah İbn-i i̇bn Ömer'den sahih rivayetle bize kadar gelmiş ki Ümmetin fazilet sırası budur. Kal, dedi ki İbn Ömer: Kunnakulu varasullahi sallallam. Bine alharine. İnne khairun nasi. Bade rasulallah sallallam. Abu Bakr ve Ömer ve Osman. İbn Ömer böyle dedi: Biz Peygamberin arasında yaşarken, Peygamber bizim yanımızdayken bize beyan etti ki, biz biliyoruz ki bu ümmetin en hayırlısı Abu Bakr, Ömer ve Osman'dır. فَلَا يُنْكِرُهُ بِذَلْكَ الْنَب۪ي سَلْسَلَمْ فَلَا يُنْكِرُهُ Peygamber s.a.s. de bunu inkar etmedi. Bunu reddetmedi Rasulullah s.a.v. Bu sıralamayı, bu fazilet sırasını Rasulullah s.a.s. inkar etmedi diyor. ثُمَّ اَخْتَلُ النَّاسِ بَعْدَ هَاُلَى Peki bunlardan sonra insandan en faziletlisi kimdir? İman bakımından, Allah'a yakınlık bakımından Ali ve Talha ve Zubeyr ve Sa'd ibn Abi Waqqas ve Sa'id ibn-i ve Abdurrahman İbni Av ve Ebu Ubeyde İbnül Cerrah. Ve kulluhum yus'ihu lil hilâfe. Bu sayılan isimler sahabenin en faziletlileri Ebu Bekir Ömer ve Osman'dan sonra. Ve bu saydığımız Ali, Talha, Zübey bunların hepsi nedir? Halifeliğe yatkındır. Halifelik noktasında ehliyet sahibidirler hepsi de. Hepsi de aynı ölçüdedir, ölçüdedir. Ali Talha Zübeyr. İşte bu yüzden Şiiler birçok rivayetlerinde Hazreti Talha'yı, Hazreti Zübeyr'i çok kötü bir şekillerde haşa böyle harama bulaşmış, haşa fuhşiata bulaşmış, zinaya bulaşmış gibi gösteriyorlar. Hatta Şiilerin son yaptıkları e, filmlerinde dahi Hazreti Talha'yı, Zübeyr'i, Ammar İbni Yasir'i sıf o zaman Ali radıyallahu anh karşısında savaştılar diye çıplak göstermişler resimlerinde. Ali'nin yanında böyle rezillikler yaptığını haşa anlatmışlar. Ki bunların hepsi iftiradır. Hiçbirinin hakikati yoktur. Bunlardan sonra insanların en faziletlileri Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Birinci asırdır. İlk asırdır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve beraber olan <gülmemi> Muhacir ve Ensar bu ümmette bu sayılan isimlerden sonra en faziletli insanlardır. Hani bir tartışma var, İbn-i Teymiy'de Feteva'da bunu naklediyor. Sahabeden sonra, Peygamber Salasem'in ashabından sonra gelen ümmet içerisinde ta bugüne kadar, 1400 sene bu aradaki dönemde bir salih kişi Sahabeden faziletli olabilir mi? Diye konuşmuşlar. Zaten cemaat bazında hiçbir topluluk onlar kadar faziletli olamaz. Peki demişler fert olarak onlardan faziletli olabilir mi? Neden bu soruya gitmişler? Bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben kardeşlerimi özledim. Diyorlar ya Rasulallah biz senin kardeşin değil miyiz? Siz benim ashabımsınız diyor. Peki kardeşlerin kimdir? Diyor ki benden sonra gelen ve bana iman etmeyenler. O gün onlar sünnetimden ölen şeyleri ihya edecekler. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Davud'daki Hasan senetçisi de olsa hadiste? Bugün Pardon, iman edenler, özür dilerim. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sünnetlerin öldüğü vakit onları ihya edenlerin 70 şehit ecri alacağından bahsediyor. Bu hadisten dolayı demişler ki eğer demişler fert bazında biri salihse İbadetleri Kur'an ve sünnete mutabıksa bu demişler sahabeden faziletli olabilir mi? İbn-i Teymiye çok şedid bir şekilde reddediyor. Çok şiddetli bir şekilde bunun bir batıl inanç olduğuna iddia ediyor. Ve kesinlikle sahabeden daha faziletli hiçbir insan olamayacağını söylüyor. Hiçbir sahabeden daha faziletli. Neden? O adamın okuduğu her Kur'an'dan o Kur'an'ı toplayan sahabe ecir gidiyor. Nasıl o adam onun ecrine yetişsin? Çünkü Kur'an'ı cem eden sahabe. O yüzden sahabenin faziletine bu ümmetten kimse ne yapamaz, ulaşamaz. Daha sonra gelen insanlarda. Neden muhacir ve ensar? Allah ne demişti? Vassab vasabiqun el-evvelun min el-muhacirin ve'l-ansar O muhacir ve ensardan olan ve onlara güzellikle tabi olanlardan radiyallahu anhu ve radiu anhu. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Bu yüzden ümmetin bu saydığımız isimlerden sonra en faziletlisi ensar ve muhacirdir. Wahmansal al kıbleteyn daha sonra kimdir? Onların içerisinde de iki kıbleye namaz kılanlardır. Çünkü ilk kıble neresiydi? Ha, Kudüs'tü. Daha sonra Mescide haram olan Kabe çevrindi. O topluluk içerisinde de iki kıbleye namaz kılanlar onların en faziletlileridir diyor. ثم أقتل الناس بعد هؤلاء bunlardan sonra kimdir en faziletlisi mi sahbi resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoman aw shahran aw sana aw aqal akser bazıları vardır ki bir gün Resul'lan yanında bulunmuş bazıları var bir ay bulunmuş bazıları var bir, bulunmuş bazıları var bir sene bulunmuş bazısı var ömür boyunca bulunmuş işte bunlar ne kadar peygamberle bulunduysalar faziletleri de o kadardır bunların ne terahmu aleyhim hepsine rahmet okuruz diyor وَنَذْكُرُفَدْ لِهِمْ Onların faziletlerini zikrederiz bizler. وَنَكُفْوَانْ زَلَلِهِمْ Onların zellelerinden elimizi çekeriz. Neden bunu diyor şimdi burada? Zaten şia buradan saptılar. Sahabenin yaptığı zelleleri anlatacağız, kınayacağız diye sahabeyi tekfir boyutuna götürdüler. Örnek bunlar ehli sünnetin rivayetleridir şimdi bu aktaracaklarım inşallah. Hazreti Fatıma Ebu Bekir'le tartışmış. Radıyallahu anhuma. Niye tartışıyor? Medine'de bir hurmalık var. Diyor ki babam bana bıraktı bunu diyor. Babamın mirasıdır. Ebu Bekir radıyallahu anh'u da diyor ki o peygamberin malı değildir. Peygamber miras bırakmaz. Peygamber ailesine miras bırakmaz. O beytül malın malıdır diyor. Bu mal beytül mala döndürülmendir diyor. Aralarındaki bu talla anlaşmazlığından dolayı Ebu Bekir radıyallahu anh ile Ayşe radıyallahu anh'a bir dönem küsüyorlar. Fatıma. Fatıma özür dilerim. Küsüyorlar. Buradan kefere şia neyi çıkartıyorlar? Bak diyorlar biz diyoruz ya zaten size Ali, Fatıma ve Ehli bu Ehli Sünnet'e karşı savaşmışlar. Onları tekfir etmişler. Onlardan beri olmuşlar. Aha delili diyorlar sizin kaynaklarınızdan. Halbuki bu vakıaya şöyle bir İslam nazarıyla baktığımız zaman velev ki Ebu Bekir zulm ile Fatıma'dan bunu almış olsun ki öyle bir şey söylemiyoruz veya Hazreti Fatıma hakkı olmayan bir şeyi zulmen talep etsin haşa onu da demiyoruz velev ki iki ihtimalden biri olsun bunun adı nedir İslam'da en fazla zelledir hatadır bu sahibini kafir yapmaz aralarındaki bazı anlaşmazlıklar da ne yapmayacaktır işi tekfire götürmeyecektir şianın yaptığı gibi. En basitinden peygamberin huzurunda Ebu Bekir ile Ömer birbiriyle tartışıyor. Radıyallahu İkisi de şianın tekfir ettiği insanlar öyle mi? Ebu Bekir Ömer birbirine diyor ki sen bana hep muhalefet ediyorsun diyor. Biri diyor Resulullah'a böyle yapalım öteki diyor şöyle yapalım. O kendi fikrini savunuyor deliller getiriyor bu kendi fikrini savunuyor deliller getiriyor. Orada bir tenakut olunca diyor ki sen zaten bana hep muhalefet ediyorsun. Bunun altında bir şeyler var. Kalbinde şeytan sürekli işlemiş. Bak onlar bile birbirlerine bazen mukalefet etmişler. İnsan olmanın gereğidir bu. İnsan olduğu yerde ihtilaf eksik olmaz. İnsan olduğu yerde düşmanlık, buğuz birbirine eksik olmaz. Bunlar da insan oldukları için o yüzden dedik ki وَنَكِفْ وَاَنْزَلَلِهِمْ Onların zellelerinden biz elimizi ne yaparız? Çekeriz. وَلَا نَذْكُرَ minhum illa bil بِالْخَيْرِ Onlardan birini sadece hayırla anarız. Nikavli Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem peygamberin şu sözünden dolayı, "İzerdukru ashabi fe emsikû." Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, "Ashabım zikredildiği zaman dilinizi tutun. Ashabıma karşı dilinizi tutun." Öyle insanlar tanıdık ki Şeriat Üniversitesi'ni Sünnet ehliyken, ehli sünnetken birincilikle bitirmiş. Zeka noktasında, ilim noktasında kendi usulünü telif edecek kadar ileri noktalara varmış. Ama adam şialığa sapmış. Adam şii olmuş, sahabe küfür ediyor. Ve fetvalarına sonra bakıyorsun, basit ilim talebeleri bile öyle çocukça tenakut içerisinde birbirini bozan fetvalar vermez. Onu görebiliyorsun. Peki öyle akıllı, öyle ilimli bir adam, böyle zelil bir seviyeye düşüren sebep nedir? Resulullah'ın ashabı hakkında, Dilini tutmamasıdır, Resulullah'ın ashabı hakkında aşırı gitmesidir. O yüzden bizler de Allah'tan hidayet istiyorsak, Allah subhanahu teala'nın bize göndermiş olduğu dini anlamak istiyor isek, sahabe hakkında dilimizi tutacağız, onların ihtilafları hakkında dilimize sahip olacağız. Çünkü sahabeye getirilen her şüphe, İslam dinine getirilen şüphedir, sonu ateizmdir. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü bu Kur'an'ı bize nakleden sahabe. Bu elimizde var olan Kur'an Osman'ın Kur'an'ı radıyallahu anhu o cem etmiş toplamış. Öyle değil mi? Birkaç sahabe emrediyor alim olanlara toplamışlar. Şia bu sahabelere kafir dediği için ne sonucuna vardılar? Bu Kur'an'ın hakiki Kur'an olmadığı sonucuna vardılar. O yüzden El-Hukumatil İslamiye kitabında Türkçe'de tercüme edildi Hümeyni kendisine sorulan bir fetvada Şöyle soruluyor, elimizde hakiki Kur'an yok. Osman'ın Mustafa'yla amel etmek caiz midir diye soruyorlar Humeyni'ye O da diyor ki, Mehdi, İmam Mehdi mağaradan çıkıp hakiki Kur'an'ı getirene kadar bu Kur'an'la amel etmek caizdir diyor. Sahabeye getirilen şüphenin sonucu nereye varıyor? İslam dinine şüphe getirmeye varıyor. Ne dedi? Resulullah'ın bu sözünden dolayı biz susarız. vakale kâle Sufyan İbni Oyeyne Süfyan İbn Uyeyne dedi ki: "Men fi ashabı sallallahu bir kelimetin fehuve sahibuha." Her kim Resulullah ashabı hakkında Süfyan İbn Uyeyne, Emirül Mu'minin fil hadis'tir, Mekke'nin fakihlerindendir, Hicri 40'ta yaşamış. O kadar yakın peygambere sellem, o, o Hicri 40 tarihinde doğmuş. Süfyan İbni Uyeyne diyor ki: "Kim peygamberin ashabı hakkında tek bir kelime söylerse, kınayıcı, kötüleyici" İyi bilin ki o bidatçının ta kendisidir diyor. O bidatçıdır, heva ehlidir, ondan uzak durun diyor. Ehli sünnetin 21. kaidesi olarak bize bunu zikretti. Ve ehli sünnetin gene 22. kaidesi 22. kaide 22. asıl ehli sünnetin esaslarından İmamlara işitmek ve itaat etmektir Allah'ın sebep ve razı olduğu şeylerde. Wa man walial khilafah bi icma in nasi alayhi varidahum bihi fahu emir <gülüyor> mu'minin Müslümanlar kimde icma ettiyseler, kime kalifeliği verdiyseler, kime velayeti verdiyseler ve ondan razıysalar o emir il Müminlerin emiridir o. لا يحل ل أحد أن يبيت ليلة ولا يرى Neyse aleyhi imammın birran Ken ev Facire ve diyor ki hiçbir kimsenin bir gece dahi bir emire biya etmeden gecelemesi helal değildir ister o emir facir olsun ister o emir iyi bir insan olsun Salih bir insan olsun fark etmez Bir gece dahi emirsiz bir insanın gecelemesi helal değildir haramdır O yüzden Resullah Hasam kim bir emire biya etmeden ölürse, Cahiliye ölümü üzere ölmüştür diye tehdit edici naslarda bulunmuş. Vel hac ve madin cum'a Hac, savaş hepsi neyle yapılır? Bir emirle, bir imamla yapılır ve bunların arkasında cuma namazı kılmak da caizdir. Ve usalle ve cumadan sonra 6 rekat namaz kılınabilir yufsılu beyne kul her iki rekat birbirinden ayrılarak herkede kale Ahmed İbn Hanbel Ahmed İbn Hanbel böyle söyledi diyor. Şimdi burayı iyice açacağız inşallah. Çünkü içerisinde çok mühim, çok önemli meseleler var. Birinci getirdiği nokta imama yani kastettiği şey devlet başkanına iyi noktalarda Allah'ın sevip ve razı olduğu noktalarda işitmek ve itaat etmek ehli sünnetin esasıdır. Gerçekten bu hakikattir. Gerçekten sahabe bundan insanları sakındırmışlardır. Neden? Çünkü imamın fesadı cemaatin fesadı demek, cemaatin fesad olması dinin fesad olması demek. İmam bozuldu, imama itaatsizlik olduğu zaman, imam itaatsizlik baş verdiği zaman ne ortaya çıkacak? İhtilaf, beraberinde savaş, beraberinde Müslüman kanının dökülmesi olacak. O yüzden Müslümanlara düşen Müslüman devlet başkanına itaat etmektir. Tabi burada bu mesele noktasında hiçbirimizin bir sıkıntısı yok da asıl önemli olan mesele şurası. Bugün bir takım kendini hadise nispet eden, bugün bir takım kendini selefe nispet eden, bugün bir takım kendini ilme ve diyanete nispet eden birçok insan bu rivayetleri, bu alimlerin sözlerini ne yapıyorlar? Yerli yerine koymuyorlar. Ve ehli kitabın da dinlerini tahrip noktasında ilk yaptıkları şey buyur, buydu. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا اَنْ مَوَادِئِهِ Kelimeleri yerlerinden oynattılar. Ne demek kelimeyi yerinden oynatmak? Eşyayı hak etmediği yere koymak. Zulmün adı da budur zaten Arapça. Zulüm, eşyayı hak, et, hak etmediği yere oturtmaktır. Bunlar da alimlerin kendi dönemlerinde Müslüman, Allah'ın şeriatıyla hükmeden, Allah'ın kitabıyla hükmeden, Allah'ın şeriatına göre toplumları yöneten hiçbir şirki, hiçbir küfrü, izar olmamış Müslüman yöneticiler hakkında söyledikleri sözleri, bugün kafirlere dost edinen, İslam'ı yok etmeye çalışan, İslam'ın ehli olan Müslümanları hapislerle, ordularla, silahlarla korkutan, bugün aynı şekilde İslam'ın yok olması için maddi manevi her türlü savaşı açan, bu devletlerin yöneticilerini getirip tatbik ettiler. Kardeşlerden bir tanesinin internet ortamında gezen 10 dakikalık bir sesi bana naklettiğini biliyorum. Ve sesi de kendim dinledi. Vatandaşın bir tanesi. Medine'de üniversiteden mezun. İsmi önemli değil. Adam 12-13 dakika şunu anlatıyor. Bir takım insanlar var diyor. Sakalları uzun, paçaları kısa. Bunlar bize benziyorlar diyor. Bunlarla karşılaşırsanız diyor onlara mü münasebetli münasebetsiz. Ne demek diyor bu söylediğim söz? Yani ister konu onunla alakalı olsun, ister onunla alakasız olsun. Siz konuyu bu noktaya getirin ve deyin ki biz size harici diyoruz. Siz haricisiniz. Siz Müslüman devlet başkanlarını tekfir ediyorsunuz. Ve kendi dönemindeki cumhurbaşkanının ismini zikrediyor. Diyor ki aranızda onu öldürmek isteyen var mı? diyor, Cemaat icmala yok diye cevap veriyorlar. O yüzden bizim diyor devlet işleriyle işimiz, siyasetle işimiz yok diyor. Onlar hesabını kabirde Allah'a verecekler diyor. Biz diyor ilmimize bakarız, hadis şehrlerine bakarız, ezberleriz. Bizim şeyhımız Mukbil İbni Hadi, Rabi El Medhali, Abdullah İzl Ali Reis, bunların hepsi Suud'da şu anda yaşayan, bu asırda yaşayan ve inancını İtikadını Allah'ın kitabıyla değil de yöneticilerinin onlara emrettiği şekilde insanlara beyan eden alim kisvesindeki şeytanlardır. İnatçı şeytanlardır. Şeytanlar bunların nisanlarından konuşur. Bunların isimlerini zikrederek diyor ki bizim şeyhlarımız bunları söylemiyor. Aman aman bunlardan uzak durun. Aman aman bunlardan sakının. Bu ve buna benzer ehli sünnetin esaslarına da rivayet edilen bütün bu asıllar. Hep Müslüman yöneticiler için söylenmiş sözlerdir. Hiçbiri kafir Allah'ın şeriatını iptal eden yöneticiler için söylenmemiştir. En bariz vakıada tatbiki İbni Kesir Rahimullah İbn Teymiye'nin dönemidir. Cengiz Hang diye bir kefere var. Yasak diye bir kanun yapmış. Biraz Yahudilikten, biraz Hristiyanlıktan, biraz İslam'dan, biraz da kendi hevasından hükümler koymuş. Bunu kitapçık haline getirmiş ve mahkemelerde bu kitapla hükmedilmiş. Aynı şekilde insanlara yönetilirken bu asıllara esaslara göre insanlar yargılanmışlar. İbni Kesir Rahimallah bunu zikredip Müslümanlar buna muhakeme olanların kafir olduğuna icma ettiler diye icma nakletmiştir. Ancak bu karınlarını kendi tağutlarının sahte Rablerini paralarıyla dolduran alim kisvesindeki adamlar da sıf tağutlarını Meşru göstermek için binbaz gibi Yahudiler demişlerdir ki İbni Kesir bu icmada hata etmiştir demişlerdir. Sadece o tağutlarının iman ehli olduğunu insanlar ispat etmek için. Kendi talebeleri soruyor ses kaydında. Ya Şeyh İbn Kesir icma naklediyor. Bak bunlar da aynı pisliği yiyorlar. Hatta o dönemki İbni Kesir'in bahsettiği fetvadaki yasak İslam'dan da hükümler almış. Yahudili Hristiyanlıktan almış. Bunlar da tamamıyla beşeri havalardan alıp bu kanunları yapmışlar. Nasıl oluyor bunlar Müslüman İbni Kesir'in dönemindekiler kafir? İbni Baz Yahudisi demiştir ki İbni Kesir bu icmali hata etmiştir. Ümmetin böyle bir icması yoktur demiştir. Bunlar ses kayıtlarıyla sabittir. O yüzden zulüm, o yüzden kelimeleri yerli yerinden oynatmak nedir? Budur, alimlerin söylediği Müslüman yöneticiler hakkında söyledikleri sözleri gelip kafir yöneticilere tatbik etmektir. Sonra ne dedi? O emirin müminindir bu işi yapan. O emirin müminindir dedi ona tabi olmak gerekir. Sonra ne dedi? Biatsız bir gece dahi insanın gecelemesi ona helal değildir. Şunu çok iyi bilin ki bahsettiği bu mekanizma yani birilerinin bir emire biat etmesi devlete götüren etmendir. Yani İslam devletinin kurulmasına götüren sebeplerden bir tanesidir. Bir usul kaidesi var değil mi İbn Teymi'nin naklettiği. Vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Namaz vacip midir? Vaciptir. Abdest namaz için gerekli olunca ne oluyor? Abdest de vacip oluyor. O yüzden büyük halifenin Müslümanların hepsini bir emir altında toplayacak halifenin gerçekleşmesi için önce ümmetin küçük küçük emirlikler altında emirlere biat edip emirlerle beraber cemai harekete içerisine girmesi lazım. Ki Allah subhanahu ve rahmet etsin. Sonra onlar bütün bir parça olsunlar. Ve o küçük yapıların düzgünlüğü, o küçük yapıların gerek cemai olarak düzgünlüğü, gerek itikadi düzgünlüğü, büyük yapının düzgünlüğünü beraberinde getirecektir. O yüzden burada dedi ki, bir, ge bir gece dahi imamı facir de olsa, imamı salih de olsa fark etmez, insanın biyatsız gecelemesi haramdır dedi. Ve bunlarla cuma namazı kılınır deyip, Cuma namazının son sünneti hakkında da İmam Ahmet'in sözünü nakletti ki 6 rekat kılmak. Bunlar Resulullah'tan zikredilmiş. Başka bir rivayet daha var. Eğer mescitte Resulullah Sassan sünneti kılarsa 4 rekat kılarmış. Evine dönüp sünnetini niyetlerini niyetlenirse 2 rekat şeklinde kılarmış. 23. esas ehli sünnetini zikredilen vel hilafetu fi kureyş halifelik nerededir? Kureş kabinesindedir. İlâ en yan zilâ İsa İbni Meryem Meryem oğlu İsa Nuzul olana kadar, inene kadar halifelik kureştedir. O yüzden Ebu Bekir halife seçildi. Ensar ve muhacir oturdular peygamber vefat edince. Medine'de bir hurmalığın altında peygamberin cenazesi daha toparlanmamış. Niye? Bak emirliğin ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor sahabenin yanında. Daha peygamber yeni vefat etmiş. Peygamberin naşı kaldırılacak ama biliyorlar. Bak cenaze namazını kim kıldıracak bir ihtilaf al sana. Cenazeyi kim yıkayıp defnedecek? İkinci bir ihtilaf. Peki işleri kim? Emir verecek şunu yap bunu yap. Üçüncü bir ihtilaf. Sahabe bu hakikati bildiği için daha peygamberi defnetmeden ne yaptılar? Kendi aralarında emir seçmeye gayret ettiler. Muhacir ensar toplanmıştı kendi arasında. Bunu gören Ebu Bekir Ömer hemen müdahale ettiler olaya. Ensar dediler ki bizim aramızdan olacak. Muhacir dediler ki bizim aramızdan olacak. Hararetli bir şekilde tartıştılar. En son Ebubekir Bekir radıyallahu anhu dedi ki peygamberin hadisi var. Halifelik Kureyş'tedir. Bizden biri seçilecek. Ömer de dedi ki biz kureşteniz Hepiniz şahit olun. Ben dedi Ebu Bekir'e biat ediyorum. Elini tuttu sen Müslümanların bundan sonra halifesisin dedi. Ve oradakilerin hepsi de teker teker Ebu Bekir'e biat ettiler. Tabi oldular. O yüzden Meryem oğlu İsa gelene kadar kıyamete kadar şey kimdedir? Halifelik Kureyş'ten olan insanlardadır. İslam'da ırkçılık yok. İslam Allah subhanahu ve teala böyle bir şeyi e, ayetlerle, Resulünün hadisleriyle ortadan kaldırmış. Ancak Allah subhanahu ve teala ta bir takım ailelere ne yapmıştır? Fazilet vermiştir. Örnek Kur'an'dan Ali İmran. İmran ailesi demek. İmran'ın soyuna Allah bereket vermiş. Onlardan peygamberler göndermiş. İbrahim aleyhisselamın soyu. Yakup aleyhisselamın soyu. Allah subhanahu wa ta'ala bunlara bazı faziletler vermiş. Kureyş'e de Allah böyle bir fazilet vermiş. Halifelik Kureyş'tedir. Meryem oğlu İsa nazil olana kadar. O yüzden Mehdi kimin soyundan? Resulullah'ın soyundan aleyhissalatü vesselam. Adı Muhammed babasının adı Abdullah. Mehdi'nin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'den bahsettiği hadislerde diyor ki Ümmet benim soyumdan, benim neslimden biri şey yapacak. İsa'ya namaz kıldıracak. Hadisler, rivayetler var. İsa aleyhisselam Mehdi imamına geçecek ve namaz kılacaklar. Vaman manharaca ala imamin min aimmetil muslimin her kim müslümanların imamına karşı çıkarsa fehuve harici. O haricidir. Katşakka asal muslimine ve halafa al-a'sat ve meytetuhu O müslümanların rivayet ettiği eserlere muhalefet etmiştir ve cahiliye ölümü üzere ölmüştür. Şimdi burada bir mesele geldi, hariciler meselesi geldi. Ben özellikle bu hafta bu iki maddeyle duracağım. Normalde 4-5 maddeyle biz geçiyoruz. Bunların tahsilatı önemli çünkü. Bugün zaten bize yapılan en büyük idham nedir? 3-5 tane müşriye müşrik dediğimiz için adımızın harici olmasıdır. Peki bu vatandaşların söylediği hariciler kimdir? Onlar nasıldır? İtikatları nelerdir? Bu hafta onu işleyeceğiz inşallah. Hariciler Müslümanları tekfir eden, mallarını helal gören İslam'daki ilk bidat fırkadır. İlk ortaya çıkan bidat fırkadır Hariciler. Onlara neden harici denmiş? Çünkü imama itaatten çıkmışlar. Harica çıkmak demek. Ve onlara zamanda kurra denmiş. Kurra çok okuyan demek. Neden? Çok fazla tilavet yapıyorlarmış. Kur'an okuyorlarmış. Çok fazla ibadet ediyorlarmış. Zaten bizim harici olamayışımızın sebebinin bir tanesi de budur. Bizim Müslümanlar Kur'an okumuyorlar. Adamların alnında nasır varmış haricilerin. Aynı şekilde haricilere haruriye de denmiş. Alimlerin kitaplarında haruriyeler diye görebilirsiniz. Bukhari'de hadis var Müslim'de Kadının biri geliyor ne soruyor? Ya Ayşe diyor kadın hayızlıyken namazını kaza eder mi? Hayızdan temizlendikten sonra. Ayşe radıyallahu anh ne diyor? Hel anti haruriye. Sen haruri misin? Yani harici misin? Çünkü hariciler demişler ki Hayızlı kadın ne yapar? Namazı kaza eder demişler. O yüzden haricilere haruriye de denmiş. Haruriye de Irak'ta bir bölgedir. Hariciler Müslümanları tekfir ettikten sonra harura bölgesine çekilmişlerdir. O yüzden haruriye'dir bir isimleri de. Onların başlıca 3 tane fırkası var. Haricilerin başlıca 3 fırkası var. Kağıt kalemi olanlar bunların not alsınlar. Kesinlikle. Bukhari değilsiniz. Aklınızda kalmaz bunlar. Bir ezarikadır. Birinci fırkası ezarikadır. Ve hum etba'u nafi ibn el ezrak. Nafi ibn el ezrak'ın etbağıdır bunlar. Tabileridir bunlar. Ve bunlar Abdullah ibn Zubeyr'in Zübeyir'in halifeliği döneminde ortaya çıkmışlardır. Kim Abdullah ibn Zubeyr Zübeyir? şehit ettiği e, sahabedir. Aynı şekilde hangi sahabedir? Resulullah'ın hacamat kanını içen ve Resulullah sağol sayesinde bu bedene vallahi cehennem haram olmuştur dediği sahabedir Abdullah İbni Zübeyli. Onun döneminde ezareka fırkası ortaya çıkmış. Bunların akidelerinin başlıca önemli başlıkları şunlar. Bunlar Osman ile Ali radıyallahu anhu'yu tekfir etmişler. Osman ile Ali radıyallahu anhu'ya kafir demişler. Birinci bu. İkinci Büyük günah işleyenin ebedi cehennemde olduğunu söylemişler. Üçüncü akidelerinin başlıca en önemlisi kendilerine muhalefet eden bütün İslam ümmetinin kafir olduğunu söylemişler. Yani kendi cemaatlerinin dışındaki bütün cemaatlerin kafir olduğunu söylemişler. Ve demişler ki her kim bize hicret etmiyorsa bizim mezhebimiz üzere de olsa itikadı o kafirdir ta bize hicret etmesi lazım demişler. Ve demişler ki döneminde yaşayan Müslümanların darı için sahabenin yaşadığı dar için burası darul kufurdur demişler darul İslam değildir şeriat tatbik edilip yaşayanların Müslüman olmasına rağmen ve en önemli özellikleri recmi inkar etmişler demişler ki recim diye bir şey yoktur zina yapan evli taşlanmaz komik bir durumdur ki bugün yani recmi inkar eden adamlar bize haric geliyor ikinci bölümü en necdet Necdiler var. Bunlar haricilerin önemli üç fırkasından ikincisi. Bunlar da Necde İbni Amir el Halifin etbağı. Onun tabileri bunlar. Bunların bidatları onlardan biraz daha hafif. Alt fırka Ezarika en uç noktası. Ezarikadan şöyle diyen sapıklar da çıkmış. Hz. Süleyman'ı ve Hz. Yusuf'u tekfir eden kafirler çıkmış. Hazreti Süleyman işte büyü olayı var ya. Büyü yapmıştır diye onu tekfir ediyorlar haşa. Hazreti Yusuf da kafir melikin yanında çalışmış ya haşa o yüzden onu da tekfir ediyor. öyle habis pis bir fırka. Bu ikincisi de necdiler bunlar da başlıca itikatlarının esasları gene Müslümanlardan kendilerini muhalefet edenleri tekfir etmişler ancak şu grup hariç illa cahil cahilse bir adam onu şey yapmamışlar tekfir etmemişler. فَاِنَّهُ مَعْبُورٌ demişler. Çünkü cahil, mazurdur, mazeretlidir. اِنْدَهُمْ hatta تُقَامُ عَلَيْهُ الْحُجَّةِ تَاكِ hüccet ikame edene kadar tekfir etmeyiz demişler. Zaten ilk akidede, tevhidde, cehalet özürdür diyenler bunlar İslam tarihinde. İkametül hücbe yapılmadan kişi tekfir edilmez diyen taife bunlardır. İkincisi, aynı şekilde kendilerini muhalefet eden, o sahabe ve müslümanların yaşadığı dar içinde Darül küfür değil burada darun nifaktır demişler bunlar münafık demişler öyle bir isimlendirmede bulunmuşlar bunlar aynı şekilde demişler ki büyük günah işleyen adam demişler ebedi cehennemdedir diğer ezarika'ya burada muvaffakat etmişler üçüncü haricilerin temel ve başlıca fırkası ibadiyedir bunlar da hariciler içerisinde yani bidatları en hafif olan taifedir İbn-i Ebad et-Temimi'dir bunların başındaki adam. ilk ortaya çıkan. Ve bu adam Cabir i̇bn Zeyd diye bir adama tabidir. Tabiindendir bu adam. Cabir İbn-i ondan itikadını aldığını iddia ediyor. Mezhebini ondan aldığını iddia ediyor. Bunlar da mutezileye kaymışlar ama. Yani diğer meselelerde muvaffakat etmiyorlar. Müslümanların tekfirinde, sahabenin tekfirinde. Ama bunlar neye kaymışlar? İtizale kaymışlar. Akidelerinin başlıca ve önemli şeyleri esasları şu. Allah'ın bütün sıfatlarını inkar etmişler. Cemil i yaptığı gibi Kur'an mahluktur demişler ve büyük günah işleyen de demişler ebedi cehennemdedir. Oradan ne yapmaz, çıkmaz demişler. Ve her kim derse ki Allah ahirette görülecektir kafirdir demişler. Bunlar yani bütün ehli sünneti tekfir etmişler bu nedenden dolayı. E ve sıfatları mizanı, sıratı Hadislerde varid olan diğer şeyleri ne yapmışlar? inkar etmişler. İşte bunlar haricilerin başlıca fırkalarıdır. Başlıca e, itikat, inanç esaslarıdır. Peki buna benzer düşünen haricilere ne demiş ulema? Tabi bakın şunu söyleyeyim. Bir fırka İslam tarihinde ilk çıktığı vakit inanç şekli, bidatının çeşidi farklıyken zaman içerisinde değişiyor. Bakın ilk önce hariciler neye ayrılmış? Kollara ayrılmış. Biri birini tekfir ediyor, biri tekfir etmiyor, biri bir şeye inanıyor, biri inanmıyor öyle değil mi? O ilk sahabeyi tekfir eden, yani hariciliğinin tek sebebi sahabeye kafir demek olan Ali ve Talha ve benzeri sahabeye kafir demek olan haricilerin hükmü konusunda İbnül Kudame Mughri'de bir bak açmış. Demiş haricilerin hükmü nedir demiş. Demiş ki hariciler Müslümanları tekfir eden, cemaati terk eden ve Müslümanların kanlarını helal gören taifedir demiş. Ancak demiş ümmet ihtilaf etmiş. Kadı Ebubekir Bekir el-Bakillani ve Kadı İyat bu ihtilafları naklediyorlar. Aynı şekilde Ebu Hanife ve İmam Şafi fıkı ehlinin cumhuru diyor. Hepsi demişler ki onlar... Bizimle savaşmadan biz onlarla savaşmayız demişler. Ve onları tekfir etmemişler. Onların kafir olmadıklarını söylemişler. Ta ki ne yapana kadar? Nasıl yalanlayana kadar? Veya bir küfre sapana kadar? Şimdi az önce ne dedik ibadiye için? Neyi inkar ediyor ibadiyye? Kur'an mahluktur diyor. Bir de Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor. Bunu söyleyen adama ehli sünnet kafir demişler. Zaten bu itikatta olan haricileri gene tekfir ediyor bu imamlar. Sadece bak ne diyorum? Bidat ne olan e, haricilerin tekfirini anlatıyor ulema. Ebu Hanife, Şafi, Ahmed Ali radıyallahu anhu ve Osman'ı tekfir eden şeyler. Onların tekfirine icma etmişler. Ali ile Osman'ı tekfir edenlerin tekfirine icma etmiş. Ebu Hanife, Şafi, Ahmed ve Malik ihtilaf kimlerde? Ali'yi, Osman'ı ve sahabenin büyüklerini tekfir etmeyen ama geri kalan bir kısmını tekfir edenlerin hükmünü konuşmuşlar. O yüzden nakilleri yerli yerine koymak lazım. Birçok insan bu meselede karıştırıyor. Biri diyor alimler diyor falan haricileri tekfir etmiş, öbürü diyor etmemiş. Her alim kendi dönemindeki fırkanın itikadını konuşmuşlar. Ama zaman içerisinde fırkalar ne yapmış? İnançlarını, esaslarını değiştirmişler. Ona göre de hükümlerini olmuş değişmiştir. Ebni Kudame de bundan uzun uzadıya ne yapıyor? Bahsediyor. Ve sonuç itibariyle hariciler Müslüm'ün şerhinde İmam Nebevi'nin de naklettiği şekilde İmam Nevevi diyor ki peki diyor haricilerin bu tekfirindeki ihtilafın sebebi nedir diyor. Anlatıyor. Diyor ki ben size önemli bir noktayı haber vereyim ki bu meseledeki kapalılık sizin için açığa kavuşsun. O da diyor ulemanın tekfirinde ihtilaf ettiği bidat fırkalar şunlar. Söyledikleri söz nasıl yalanlamaya varıyor mu varmıyor mu şimdi haricilerin tekfirinde ihtilaf nereden hangi ayetin yalanlanmasında çıkıyor radıyallahu anhum ve radu anhu Allah onlardan razı oldu onlar da Allah'tan razı oldular tekfir eden ulema dediler ki hariciler bu nasıl yalanladılar o yüzden kafir oldular tekfir etmeyen ulema da dediler ki haricilerin bu sözü sadece küfre varıyor onlar bu nasıl yalanlamayı irade etmediler dediler o yüzden İmam Nevevi diyor ki, bunların tekfirindeki ihtilaf tıpkı şunların tekfirindeki ihtilaf gibidir. Mutezile dediler ki, Allah alimdir ama ilimsiz. Allah işitendir ama işitmesiz. Şimdi bu söz bakıyorsun hem Allah'ın alim olduğunu ispat ediyor hem de Allah ilimsizdir diyor. Yani bir yerde ispat varken bir yerde ne var? İptal var. Nefi var. İşte bu sözü söyleyenlerin tekfirinde ulema atmışlar, ihtilaf etmişler. Ta ki nasıl yalanladığına gidip gitmediğini olsun açığa çıksın belirlensin diye bir grup tekfir etme görüşünü tercih ederken diğer grup ne yapmışlar? Bu görüşü tercih etmemişler. Ama sonuç itibarıyla, ister etsinler ister etmesinler. Biz bu görüşlerin hepsinden beriyiz. Biz hiçbir günah sahibini tekfir etmiyoruz. Elhamdülillah recmi de inkar etmiyoruz. Kabir azabını insanın nuzluğunu da inkar etmiyoruz. Tarihte bunları ilk inkar eden taife kim olmuş? Hariciler olmuş. Müslüman devlet başkanına karşı çıkan kişiler haricidir. Bugünkü Allah'ın dini yok etmeye çalışan, Allah'ın dini yeryüzünden silmeye çalışan, Allah'ın evliyalarını hapislere doldurup işkenceler yapanlar Allah'ın düşmanlarıdır. Her ne niyetle kasıtla o devlet başkanlığına gelseler de fark etmez. Bunlar Müslümanların emiri değildir. Allah ayette ne diyor? Ya yalladina meni ati Allah varasoula minkum. Sizden olan emir sahiplerine de. Orada minkum ibaresi var. Sizden olan yani Müslüman olan Allah spanatara buna vurgu yapıyor. Müslüman olan emir sahipleri. Yoksa kafir emir sahipleri bizim emrimiz değildir. Surenin en büyük alimi. İslam fıkıh ansiklopedisi diye Türkçe'ye çevrilen zaman gazetesinin dağıttığı ve dünyanın en çok satan fıkıh ansiklopedisi olan İslam fıkıh ansiklopedisinde e, onun yazarı olan Vehbe Zuhayli gibi bir adam telefonla arayıp sorulduğunda bizim emirimiz yok kime biat edeceğiz? Sizin yaşadığınız ülkedeki devlet başkanı emirinizdir gidin ona biat edin haricilik yapmayın diye cevap vermiştir. Bunların hiçbirinin İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. İstedikleri kadar ilmi ezberlesinler, istedikleri kadar metinleri ezberlesinler. Bunlar az önce de söylediğim gibi ehli kitaba yoluna uyan, ehli kitabın yaptığı e, hatalara sapan belamlardır. Bu asırdaki ortaya çıkan kafirlerdir. Allah onların şerrinden bizi muhafaza eylesin ve yardımcılarının şerrinden. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır ve akhir duan elhamdülillahi rabbil alamin subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbü şimdi sormak istediği eklemek